Dayandı bu hazma hayatın süngüsü Yaşananlar tarihin tekerrür düngüsü Dostlarım nerede, düşmanların hangisi Kayboldum dünyada, yaşıyor muyum ben Kayboldum dünyada Yaşıyorum uyum ben saatle günler aylar ve yıllar geçiyor. Aşina dostlarım birer bir güçüyor. Kalanlar hayatın zehrini içiyor. Acıdır sabretmek. Şaşıyor muyum ben? Acıdır sabretme, şaşırmıyım ben? Kinle nefretle mi, yorulmuş mayası? bil insanın, binekli siyayası. Kalpler kaskatı, adeta buzul kayası. Hüzünden başımı, kaşırmıyım ben? Hüzünden başımı, Kaşıyor muyum ben? Öldü mü vicdallar? Nerede kaldı izan? Demek bu kadar. Alçalıyormuş insan. basın yere böyle mal. Böyle nam böyle san. Susmasam haddimi. Aşıyor muyum ben? Susmasam haddimi. Aşıyor muyum ben?